Çevremizde, iş yerimizde, sokakta, hayatın akışında bazı özel insanlar vardır. Günlük hayat koşuşturmacasında durakta otobüs beklerken, sinema gişesinde film beğenirken, bazen manada sebze meyve seçerken, anlık rastlaşmalarda bile gözlerimizi onlardan alamayız. Kiminin giyim tarzı, kiminin burnumuza çalınan kokusu, bazen de gülüşündeki farklı bir hava bakışlarımızı onlara kilitler. Konuşmalarındaki özgüven, davranışlarındaki karizma gözümüzden kaçmaz. İçinizde bir yer hareketlenir. O kişilerin saniyeler içinde bıraktığı izleri fark eder ve meraklanırız. Daha çok tanımak, daha çok yakınlaşmak isteriz. Bazı hikayelerde sıra dışı insanların sıra dışı tavırlarını büyülenerek dinleriz. Tarih böyle unutulmaz karakterlerle doludur. Kimlerde gözlerimizi alamadığımız, imrendiğimiz, yaşayan karakterler girer hayatımıza. Hayata anlamlandırmada ilham olur bazıları. Bazıları baştan çıkaran tavırlarıyla aklımızı alır. Kimisi zekasıyla, kimisi iletişimdeki ustalığıyla bizde iz bırakır. Tüm bu hikayeler gücünü gerçek hayattan alır. Pek çoğu masa başında üretilmiş hayali karakterler gibi gelse de aslında hepsi burada bizimle yaşar. Konu vazgeçilmezlik ve iz bırakma olunca bu tip insanların romanlarda, tarihin bir yerlerinde, filmlerde ya da bizden çok uzakta var olacağı yanılgısına düşeriz. Hatta bu kişiler öyle kişilerdir ki bizi teğit geçer çoğunlukla. Onlara ulaşmak bile çok zordur. Muhteşem Süleyman'ın vazgeçilmezi Hürrem Sultan, Mısır Kraliçesi Kleopatra, Flört Ustası Don Juan, Dişi ve Seksi Merlin Monroe. Çok fazla uzağa gitmeyelim. Günümüzün etkileyici kişiliklerini düşünün. Size onlar gibi biri olmaya hazır mısınız desem ne derdiniz? Mitolojide anlatılan meşhur bir hikaye vardır. Başlangıçta dört kollu, Dört bacaklı ve birbirlerine yapışık halde gezen hem kadın hem erkek özelliklerini taşıyan bir varlık olan insan Zeus tarafından ikiye bölünür. İşte o günden beri herkes diğer yarısını aramaktadır. Bu masalsı anlatım bugün pek çoğumuz tarafından hala sürdürülmektedir. Bir yerlerde birileri bizi bekliyordur. Biz dünyada onu arar dururuz. Ruh eşi dediğimiz kişidir bu, vazgeçilmezimizdir. Bir gün çıkıp gelecektir ve ancak o zaman tamamlanmış hissedeceğizdir. Peki bu ne zaman olacaktır? Sahiden de elmanın diğer yarısı var mıdır? Saklanmış mıdır? Bulunabilir mi? Mükemmel ilişkilere dair saflığımızı korumak güzeldir. Ancak ilişkiler sadece bu saf bakış açısından ibaret değildir. Ruhişi vardır belki ama yaratılabilir de. Hatta bir başkası için o kişi sizsiniz. Kendiniz için vazgeçilmez aşkın gelmesini beklemeyin. Siz bir başkasının vazgeçilmezi olun. Kusursuz bir bütün için harikulade parçalar gerekir. Tıkır tıkır işleyen bir sistem ancak böyle yürür. Bir kovandaki arıları ya da devasa bir karınca yuvasını düşünün. İlişkiler de böyledir. Hiçbir şey tek başına tüm ilişkiyi ayakta tutmaya yetmez. Fırtınaya yakalanmış bir tekneye yelkenler tek başına yardımcı olamaz. Sağlam bir motor, belki devreye girmesi gereken kürekler ve güvertede teknenin seyrini sağlayan hünerli birkaç insan lazımdır. Bu bir keşif yolculuğu olacak. Yelkenlerinizi ayarlayın. Birazdan rüzgar onları şişirecek ve gitmeye korktuğunuz yabancı kıyılara sürükleneceksiniz. Korkmayın, bu yabancı topraklar aslında şimdiye dek ayak basmadığınız kendi kıyılarınız olacak. Bu kitap sizi cesaretlendirecek, gün yüzüne çıkarmaya, cesaret edemediğiniz hazinelerinizi fark etmenizi sağlayacak. Kurumuş ve çoraklaşmış toprağınızı alt üst edip havalandıracaksınız. Baştan söylemekte fayda var, bu kitaptaki satırlar sizi avutmak ya da oyalamak için yazılmadı. Bu nedenle sahici bir yüzleşme yapmanız, bazı alışkanlıklarla vedalaşmanız, yenilik için kapılarınızı sonuna kadar açmanız gerekiyor. Çünkü ilişkilerde cesur olmak, özgür dağınızı hissettirebilmek fark yaratmanız için şart. Tarih nice korkak insan hikayeleriyle doludur ama biz hiçbirinin adını duymamışızdır. Cesur olduğunuz kadar iz bırakırsınız ve iz bıraktığınız kadar yaşarsınız. Ufak bir not. Kitabın bazı bölümlerinde notlar almanız ya da size yönelteceğim soruları yazmanız ve cevaplamanız gerekeceğinden kitabı okumaya başlamadan önce kendinize bir defter ve renkli kalemler seçmenizi öneriyorum. Bazı şeyleri yazarak görselleştirmek, arada açıp okumak, kendinize hatırma, hatırlatma notları yazmak, takıldığınız yerleri çözmek için oldukça yararlı bir yoldur. 1. Bölüm Vazgeçilmezliğin Doğası Tutkulu bir eylem planı. İlişkilerde mutlu olmanın ya da gerçek aşkı bulmanın kolay olduğunu düşünürüz ya da bu bizim için imkansız bir hayaldir. İki uç arasında salınıp dururken hayatımıza birileri girer. Bazılarıyla bir süre yol alırız ancak hayal kırıklıkları ve kalbimizdeki acıyla ilişkilere tövbe ederiz. Ya da bir çeşit mahkumiyete dönüştürürüz ilişkimizi. Özellikle evliysek ve sorumluluklar, çocuklar varsa kendimizden feragat edip Pek çok şeyi sineye çekmek zorunda kalırız. Uzun soluklu ilişkiler ya da büyük aşklar tesadüfen ortaya çıkmazlar. Hepsinin arkasında çeşitli dinamikler vardır. Çabalar ve iyi niyetli taktikler gizlidir. Vazgeçilmez olmak akıllıca dizayn edilmiş bir eylem planını uygulamakla mümkündür. Doğru zamanda doğru şeyleri yapabilme farkındalığınız geliştikçe artık ilişkilerinizde hayal kırıklıkları yerine mutluluk ve doyumdan söz edebilirsiniz. Ele aldığınız her konuyu başka bakış açılarıyla görebilme becerisini arttırdıkça ilişkinizde, yönetmede ustalaşırsınız. Daha önceki kitaplarımda sıklıkla değindiğim konular arasında özdeğer, özgüven, değersizlik duyguları vardı. Bunlar öncelikle kendinizi değerlendirmek ve bir ilişkide hangi konumda bulunacağınızı anlamak açısından her zaman bize lazım olacak. Kendinizi aynı tutmadan, eksik gördüğünüz yerleri onarmadan, Kalkışacağınız her ilişkide eğer o kişi de benzer şekilde aynı sorunlara, sorunlardan müstaripse üzüntü ve kalp kırıklıkları kaçınılmaz olacaktır. Üstelik kendinizi yeterince tanımadan çıkacağınız her yolculukta başkalarının algıları üzerinden yönetilmeye mahkum olursunuz. Kendi sınırlarınızı keşfettiğinizde, potansiyelinizi zirveye çıkardığınızda köle olmaktan çıkarsınız. Artık direksiyon sizdedir. Yaşadığımız dünyada değişen koşullar, ilişkilerimiz içinde bazı şeyleri güncellememiz gerektiğini bizi sıklıkla hatırlatır. Dijital bir çağda yaşamak, ekonomik zorluklar, evlilik ve ilişki modernlerinin değişmesi, kadınlarda daha sağlam ve güçlü şekilde hayatta kalması, öğrenilmiş ve zorla dayatılan kalıpların daha çok fark edilmesi ve değişim için çiftlerin daha gönüllü olması bunlardan bazıları. Elbette değişmeyen sorunlar da var. Aldatmalar, boşanmalar, psikolojik ve fiziksel şiddet madalyonun hala öteki yüzünde duruyor. Yüzlerce insana danışmanlık veren uzman ve psikolog olarak bu hızlı dünyanın ilişkilere getirdiği yeni problemleri görüyorum. Aşırı fedakarlık, kapris, naz, alınganlık gibi yanlış tutumlar ilişkileri çıkmaza sürükleyebiliyor. Bozulan dengeler artık kendini daha çok hissettiriyor. Kadınların erkekleştiği, erkeklerin kadınsılaştığı ilişki gittikçe yaygınlaşıyor. Artık son yıllarda ilişkilerde en çok şımaran tarafın erkekler olduğunu gözlemliyorum. Tabii bu yanlış tutum kadınlar tarafından da yapılıyor. Bunların nedenleri arasında aile ve kültürel kodlamalar önde geliyor. Anne tarafından fazlasıyla şımartılmış erkek çocuklar toplumda çokça yaygın, bunu biliyoruz. Kadınlıksa erkekliğe göre daha geri plana atılan bir şey. Bunun için adımlar atılmaya çalışılsa da ve ne yazık ki günümüzdeki kadınlık söz konusu olduğunda pek çok açıdan eşitlikten de söz edemiyoruz. Bu durumda kadınların sindirilmişlik ve aşırı fedakarlık olarak kendini gösteriyor. Dengesi kaybolan her ilişkide üzüntüye sebebiyet veriyor. Öte taraftan gücünü toplayan kadınlar da erilleşme tehlikesine düşüyor. Para kazanma ve hayatta kalma adına çabalama, dişiliği gölgeliyor. Bu durumlarda yine ilişkilerde dengesizliğe neden oluyor. Bozulan dengelerin iki boyutu, kadın erkek doğası ve kültürün getirdikleri aşılmaz dağlar gibi önümüze uzanıyor. Vazgeçilmez olmanın ve iz bırakmanın altın kuralları da bu işimize de yarar kaybolanın dengelerinin karşı tarafa hatırlatılması, ilişkide adaleti kurmak, sevgi ve bağlılığın kurulması adına yapılmalıdır. Kadın olsun erkek olsun fark etmez, unutulan insani değeri anımsatmak bile önemli. Eril ve dişil enerjilerin farkında olduğunuz, herkesin sınırlarını çizebildiği, herkesin kendi olabildiği, öz doğasına göre eyleme geçebildiği, duyuma ulaşabildiği, mutlu ve özgür hissedebildiği, tüm duyguların, İşin içine katıldığı, renklerin, kokuların, dokunuşların, seslerin zevkle algılandığı bir ilişki inşa etmek imkansız değil. Hiçbir ilişki ya da hiçbir evlilik çabasız, emeksiz, özen göstermeden sağlıklı kalamaz. Kalplerin birbiri için çarpması yeterli değildir. Bir süre sonra çiftlerin birbirine körleşmesi kaçınılmazdır. İlişkiler hep daha fazlasına ihtiyaç duyar. Bu dünyada yeşertip büyütmek istediğiniz her şey için geçerlidir. Bir bitkiyi büyütmek için sadece su yetmez. Güneşini ayarlamanız, bazen de toprağına gübre eklemeniz gerekir. Diyelim bir kitap yazmak istiyorsunuz. Düşünceler kendiliğinden zihninize canlanmaz. Okumalar yapar, sonrasında geceler günler boyu yazacaklarınızı düşünür ve iyi hale getirmek için çabalarsınız. Güçlü ve zinde bir beden için sadece sağlıkla beslenmekle yetinemezsiniz. Yürüyüş, spor yapar, psikolojik açıdan güçlü olmak için ruhunuzu da beslersiniz. Müzik dinler, şiir okur, doğada gezinirsiniz. Gerçekçi beklentilerle yola çıktığınızda ve bir bebeği büyütür gibi ilişkinize gerekli özeni gösterdiğinizde o ilişki sürdürülebilir hale gelir. Sevmeyi bilmeden, alma verme dengesini kurmadan... Empati, dürüstlük, samimiyetle hareket etmeden sahici bir ilişkiden de söz etmek olanaksızdır. Birini hayatınıza tutmak için tek boyutlu çözümler uzun süreliğine işinize yaramaz. Bir süre sonra ömürlerini doldururlar. Ancak siz karşı tarafı çok boyutlu olarak sarıp sarmaladığınızda vazgeçilmez olursunuz. Vazgeçilmek aynı zamanda size güç aşılar. Bu yol haritasını takip ettiğinizde sonuçlar her zaman hayal ettiğiniz gibi olmasa da artık kaleniz daha sağlamdır. Çünkü bu rehberle sadece ilişkilerinizi doğru yönetebilmekte kalmaz, kendinize yönelik farkındalığınızı da geliştirmiş olursunuz. Zırhınızı kuşanır, iş, aile, sosyal ilişkiler gibi pek çok alanda daha güçlü bir hale gelirsiniz. Bu kitapla sizlere ilişkilerinizde vazgeçilmez olmanın ve iz bırakmanın esaslarını anlatacağım erkek ve kadınların birbirlerine köyleştiği noktaları hatırlatmak ve bunu yansıtmanın incelikli yollarından bahsedeceğim. Tek boyutlu değil, çok boyutlu olarak bir ilişki yuvar etmenin ve onu korumanın eylem planına hazırsanız başlayalım. Vazgeçilmek olmak için ihtiyaç duyduğunuz şey, kendi dönemimizi güçlendirmek ve doğru eylemlerde bulunmaktır. İz bırakmış bir kişilik Hürrem Sultan'ın sırrı neydi? Tarihin tozlu sayfalarını karıştırdığınızda nice ölümsüz aşk hikayesine rastlarsınız. Her türlü zorluğa direnen ve zamanı aşan aşklardır bunlar. Onları bir araya getiren şey nedir diye düşünürsünüz. Ruh eşi dediğimiz kişilerdir bunlar ve adeta birbirleri için yaratılmışlardır. Hürrem Sultan ve Kanuni'nin aşkı Osmanlı tarihinin ve belki de dünyanın en çok konuşulan eşsiz hikayelerinden birisidir. Ukrayna asıllı bir cariyenin Kanuni'nin gönlünü çalmasıyla başlar her şey. Eskiden harem adetlerine göre hareme giren her kadına bir isim verilirdi. Hürrem adı da şen, sevinçli, mutlu anlamına geldiğinden bu cariyeye Hürrem denmişti. Çünkü Hürrem gerçekten de ona verilen ismin hakkını verir gibi şen şakrak bir kadındı. Anlatılanlara göre Hürrem o dönemdeki güzellik algısına göre aşırı güzel bir kadında değildi. Öyle ki kemerli bir burnu vardı. Venedikliler tarafından yapılan portrelerde ince yüz hatlarına sahip olduğu görülürdü. Ancak buna rağmen Hürrem'in başka sırları vardı. Saraya girince yoktan bir hayat var etti Hürrem. Sıfırdan gelmesine rağmen sarayda kendisine bambaşka bir dünya kurdu ve yıllar boyu kendisinden söz ettirmeyi başardı. Sultan'a takdim edilen bu cariye zekasıyla dikkat çekti. Cazibesiyle kanuniyi baştan çıkardı ve kendine aşık etmeyi başardı. Peki Hürrem'in sırrı neydi? İlk başlarda hiçbir şey Hürrem için kolay olmadı. Çünkü saraya girdiğinde ve padişahla gönül ilişkisi başladığında sarayda başka bir rakip onu bekliyordu. Mahidevran Sultan Kanuni'nin ilk nikahlı eşiydi ve Mustafa adında bir oğlu vardı. Zekası ve cazibesiyle sultanın aklına alan Hürrem bir şekilde Kanuni'yi evlenmeye ikna etti. Padişah'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan ve Mahidevran'dan da sonra saraydaki en etkili üçüncü kadın olarak yerini aldı. Ancak onun gözü birincilikteydi. Mahidevran'la giriştiği rekabet gün geçtikçe sertleşti. Osmanlı tarihçelerinin aktardığına göre Hürrem Mahidevran'la öyle bir mücadeleye girmişti ki bir gün Mahidevran Hürrem'e ağır hakaretlerde bulundu ve onu tokatladı. Bu kavgaya şahit olan kanuni ise Mahidevran Sultanı Manisa'ya, oğlu Şehzade Mustafa'nın yanına gönderdi. Tarihi kaynaklara göre bu durum bir elçinin Venidiye'ye gönderdiği raporlara bile girmişti. Raporlara göre Padişah Mustafa'nın annesi Mahidevran'ı ilgiden yoksun bırakıp Tüm sevgisini Hürrem'e yöneltmişti. Zaman içinde Hürrem dediğim dedikin adından vazgeçmedi. Kanuniye kurduğu baskılarla Mahidevran'ı tamamen İstanbul dışına attırdı. Öyle ki Mahidevran Manisa'da hayatını veda etmek zorunda kaldı. Onun ölümünden sonra padişah üzerindeki etki ve nüfusunu gittikçe artıran Hürrem Sultan Osmanlı saraylarında kadın saltanatını başlattı. Hürrem uzun kızıl saçlı, beyaz tenli, yeşil gözlü, hafif bahketinde muazzam bir gülüşe sahip neşeli bir kadındı. Gençliğinde oldukça çekici bir kadın olduğunu söyleyen Hürrem, yeşil ilerledikçe ve gençliğinin çekiciliğini kaybetmeye başladıkça neşeli ve canlı ruh haliyle cazibesini korumayı başarmıştı. Bu noktaya kadar olanları dikkatli bir gözle okumayı başardığımızda söylenilebilir ki Hürrem ilerleyen yaşlarına dek aşkının tutkusunu hep harlamıştı. Hedef odaklı değil, süreç odaklı bir kadındı. Bu özelliği onun dişil enerjisinin yüksek olduğunu gösterir. Çünkü dişil enerjisi yüksek kadınlar sonuca değil, akışa odaklanırlar. Sezgilerini iyi kullanırlar, sadece kendilerine değil, karşındakinin de sevgisine ve bakımına da yoğunlaşırlar. Kendini Kanuni'nin kalbine gömmeyi başaran Hürrem, iz bırakmanın yollarını gayet iyi biliyordu. Kanuni'den toplamda 6 çocuk dünyaya getiren Hürrem, hem Sultan'ın gönlünü fethetti, hem de onun tüm güvenini ve sevgisini kazandı. Sultan'ın ona olan zaafından sıklıkla faydalandı. Hatta pek çok tarihçiye göre Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları değiştirmesinde ciddi bir rol oynadı. Hürrem o denli marifet ki bir zaman sonra Osmanlı yönetiminde söz sahibi olan tek kadın haline gelmişti. Sarayda ilk dere imza atıyor, kendi mührünü yaptırıyor, divan toplantılarına bizzat katılmasa da izliyor ve devlet işleriyle ilgileniyordu. Hatta Hürrem o denli ileri gitmişti ki Mahidevran Sultanı ve ondan dünyaya gelen oğlu Mustafa'yı boğdurmayı bile denemişti. Kendisi için tehlike yaratacak herkesi kanuniyenin kanına girerek, ya ortadan kaldırtıyor ya da cezalandırıyordu. Tüm bu trajedilere rağmen Kanuni aşkı Hürrem'den asla vazgeçmiyordu. Kimine göre entrikacı, kimine göre dişi bir şeytan olarak tarif edilen Hürrem Sultan'ın cariyelikten padişahın nikahlı karısı olmaya uzanan yolculuğu çarpıcı dönüm noktalarıyla doluydu. Hürrem sadece bu tanımlardan ibaret değildi. O hem eş, hem sevgili, hem anne, hem de devlet otoritesine sözünü geçirmeyi başarmış bir kadındı. Çocuk yaşta ailesinden koparılıp köle pazarında satılan, sonrasında sultana takdim edilen köle Hürrem, sadece tarihi bir kişilik olarak değil, baskın, karizmatik ve ezber bozan duruşuyla da incelenmeyi hak ediyordu. Osmanlı döneminin en etkileyici kadınlarından olan Hürrem Sultan'ın çekiciliği hakkında tarihçilerde hem fikirdir. Kimine göre o gerçek bir kadındır. Kimine göre onu saraydaki diğer kadınlardan farklı kılan bir havası ve cazibesi vardır. Giyimine fazlasıyla özen gösterir ve neşeli kahkahalarıyla sarayın duvarlarını çınlatır. Hürrem bir erkeği kendisine bağlayacak derinliğe sahiptir. Kanununin Hürrem'e olan aşkı öyle bir derindir ki ondan başka kadına bakmaz olur. Böylesi bir durum saray yaşamı için alışıldık değildir elbette. Kanuni aynı zamanda çok büyük bir şairdir. Her defasında karısı Hürrem Sultan'a olan aşkını ve sevgisini verdiği hediyelerle ve ona yazdığı gazellerle gösterir. Muhibbi mahlasıyla yazdıkları en güzel aşk şiirlerine örnektir. Herhalde aşağıdaki kelimeler Kanuni'nin ona olan aşkını anlatmaya yeter de artar bile. Benim birlikte olduğum, sevgilim, parı dayanayım, can dostum, en yakınım, Güzellerin şahı sultanım. Hayatımın, yaşamımın sebebi cennetim. Keser şarabım, baharım, sevincim. Günlerimin anlamı gönlüme nakş olmuş resim gibi sevgilim. Benim gülen gülüm. Sevinç kaynağım, içimdeki lezzet, eğlenceli meclisim. Nurlu parlak ışığım, meşalem, turuncum, narım, narencim. Benim gecelerimin, bisel odamın aydınlığı. Nebatım, şekerim, hazinem, cihanda hiç örselenmemiş, el değmemiş sevgilim. Gönlümdeki Mısır'ın sultanı, Hazreti Yusuf'un, varlığımın anlamı. Kayıtlı arşiv belgelerine göre kanuninin bu yoğun sevgisi tek taraflı değildi. Sefere çıktığında Hürrem de ona mektuplar yolluyor, iletişimi asla kesmiyor ve uzaktan eşini hem motive ediyor hem de yoğun aşkını ve özlemini kelimelerle ona fısıldıyordu. Bugün Topkapı Sarayı arşivinde tutulan bu mektuplarda Hürrem Sultan bozuk Türkçesiyle bile kanuniye aşk sözlükleri fısıldamakta geri kalmıyordu. Ona benim sultanım, can ve gönülden sevgili şahım ve ruhi revanım diyordu. Hürrem padişahın çıktığı uzun seferlerde kaleme aldığı mektuplarda ona olan aşkını, sevgisini ve muhabbetini ifade ediyordu. Taht diliyle ve etkileyici bir üslüpla yazdığı mektuplarda zekası ve renkli ruhunu yansıtıyor. Eklediği şiirlerle kanuniyi yüceltiyordu. Ömrüm, azizim, sultanım, Allah'tan tek dileğim ve yüreğimin biricik arzusu. Size tekrar kavuşabilmek ve ışık saçan yüzünüze bir defa daha bakabilmektir. Artık bir daha ayrılık olmasın. Rabbimden elbette dilerim ki benim sultanım, candan ve gönülden sevdiğim şahım, dünyada ve ahirette hep mutlu olasınız. Düşmanlara karşı daima zaferler kazanasınız. İyi biliyorum ki benim sultanım bu kulunu kaderin bir cilvesiyle gördü ve sevdi. Bu kuluna mutluluk ve huzur ihsan etti. Bu cariyesinin gözyaşlarını dindirip sevindirdi. Sultanım sayesinde doğru yolu bulup iman ettim. Bu yüzden mutlu olacağım gün sadece size kavuşacağım gündür. Size gözyaşlarımı damlattığım bir elbise gönderdim. Hatırım için giyesiniz. Kanuni Hürrem'in mektuplarında büyük mutluluk buluyor. Seferlerde ona eşlik edenlerin aktardıklarına göre her mektup sonrası yüzünde güller açıyordu. Bu mektuplara dair ilginç olan noktalardan biri Hürrem'in ona sadece aşktan, sevgiden bahsetmemesiydi. Hürrem aynı zamanda can yoldaşı olarak gördüğü sevgili eşi uzaktayken ona İstanbul'dan bilgiler aktarıyor, politik gelişmeleri anlatıyor, alacağı pozisyonlar için taktik veriyor. Böylece hem onun güvendiği bir rehber haline geliyor hem de ona destek oluyordu. Kanuni uzaktayken ve uzun yorucu seferlerin içindeyken bile en büyük gücü olan Hürrem'e sunuyordu. Hem aşk hem sevgili, hem dost hem de onun akıl hocasıydı Hürrem. Hürrem Sultan giyimine, kuşamına fazlasıyla özen gösterirdi. Taşlara ve mücevherlere meraklıydı. Her zaman güzel ve bakımlı dolanırdı. Aynı zamanda çok hayırseverdi. Daha sonraları Haseki Sultan adıyla anılan Hürrem, İstanbul'da da Haseki semtiyle bildiğimiz bölgeye yaptırdığı cami, medrese, mektep, çadırvan ve hastaneden dolayı bölgeye adını vermişti. Topkapı Sarayı'ndaki harem dairesi de onun ısrarıyla yaptırılmıştı. Bilecik eşinin arzusunu geri çevirmeyen Kanuni, Mimar Sinan'ı ısmarladığı haremi sırf Hürrem istediği için saraya ekletmişti. İstediklerini yaptırma konusunda ikna becerileri muazzamdı. Kanuni'nin zaaflarından faydalanmasını da çok iyi biliyordu. Kanuni'nin kızı Mihrimah'a olan sevgisini bildiğinden bir isteği olduğunda onun adını kullanıyor ve Mihrimah'ın yüzü suyuna cümlesinde mektuplarında sıkça yer veriyordu. Bazen telkinleriyle saraydaki görev dağılımlarını yönlendiriyor, bazen de sonu idamlara varacak kararlar aldırıyordu. Hürrem Sultan işte böyle saray adetlerini değiştirecek ve imparatorluğun kaderini etkileyecek kadar ciddi bir rol oynuyordu. Hürrem sarayda sürdürdüğü günler boyunca bilgisini ve kendisini sürekli geliştirmiş, sultanla felsefe ve şiir konularında konuşabilen tek kadın haline gelmişti. Saraydaki görkemli hayat, Zenginlik, iktidar, aşkla bezeli olmasına rağmen çetin bir mücadele içinde geçiyordu. Çünkü Kanuni'den sonra tahtta kendi oğullarından birini yerleştirmeye çalışıyor, bir yandan da bu güç savaşını ustaca yönetmeye çalışıyordu. Aksi takdirde oğulları boğdurularak öldürüleceklerdi. O sadece aşkını düşünmüyor, bir anne olarak oğullarının geleceğini de yönetmeye çalışıyordu. Rakiplerinin adımlarını izliyor, hamlelerini ustaca yapıyor ve akıllıca bir savaş sanatı oynuyordu. Ve bunu yaparken Kavnonise'nin biricik aşkı olmaya devam ediyordu. Kendisi bu başarının meyvesini görmeden ölecekti ama bunu da başardı ve oğlu Selim'i tahta oturmaya başarttı. Bilinmeyen bir hastalıktan öldüğünde ise 53 yaşındaydı. İşte Hürrem'in hikayesi. Pek çok tarihçi Hürrem'in nasıl olup da Kanuni'yi bu denne etkilediğini ortaya koyamadı. Ancak aşikar olan, o sevdiği adama hükmetmeyi bilen akıllı bir kadındı. Kanuni'yi çok iyi tanıyor ve ona göre hareket ediyordu. Onun ihtiyaçlarının ve zaaflarının farkındaydı. Sakinliği ve derinliği elden bırakmıyor, kendini daima geliştiriyordu. Güçlü bir kadındı ama masumiyetini korumasını biliyordu. Hem akla hem de ruha hitap ediyordu. Kanuni tüm dünyaya kafa tutan bir padişahtı ama onun da zaafları vardı. Sevgiye, aşka, anlaşılmaya ihtiyaç duyuyordu. Ve Hürrem o boşlukları çok iyi bir şekilde doldurmasını bilmiş ve onda iz bırakmıştı. Vazgeçilmezlik sanatının iki oyuncusu vardır. Vazgeçilmezlik sizinle başlar ve ötekiyle devam eder. İlişki dediğimizde en az iki kişiden söz ederiz. Davranış ve düşüncelerimizi yansıtacak bir aynamız yoksa bu tek kişilik bir gösteriye dönüşür. İlk kabul bunun iki kişilik bir oyun olduğunu görmek ve kuralları ona göre oynamaktır. Kadın erkek ilişkilerinde sıklıkla girilen döngülerden biri doyma ve uzaklaşma döngüsüdür. Cinsellik erkek için önemli bir güdüdür ve erkekler mutlu bir cinsellik yaşadığı kadınlardan kolayca vazgeçmezler. Ancak tek başına cinsellik erkekleri ilişki içinde tutmak adına işe yaramaz. Kadın ise sevgi ve güven bağları üzerinde ilerler. Eğer bu sağlanamazsa kadın da ilişkiden uzaklaşır. İşte kısır döngü de burada başlar. İstediğini alamayan erkek kaçar. Uzaklaşan erkek kadının hayal kırıklığına yaşamasına neden olur. Böylece ilişkiler krize sürüklenir. İlişkiyi bir arada tutacak yenilikçi dinamikler tam da burada devreye girer. Kadın içinde, erkek içinde tutkunun ateşini harlayacak bazı özel taktikler, iki tarafı da sahip olma duygusuyla harekete getirecek bir eylem planı gerekir. Sahip olma duygusu çocukluğumuzdan beri hepimizde vardır. Küçükken bir oyuncakla başlar. Sonra arkadaşlar ediniriz, ev, araba alırız. Sevgilimizi ya da eşimizi de sahiplenmeyi severiz. İşte bu sahip olma duygusunu tetiklemek ilişkilerde vazgeçilmezlik adına önemlidir. Aşk ya da tutkulu ilişkilerde sadece doyumu ya da şehveti tetiklemek kısa süreli çözümler sunar. Doyuma kolayca erişen herkes gözünü başka bir tarafa çevirir. Vazgeçilmez olmayı hedeflediğinizde yavaş ve derinden ilerlersiniz. Kısa süreli bir yaz sanığı yerine topraklarınızı zenginleştirecek bereketli yağmurlara kavuşmuş olursunuz. Vazgeçilmez olmak sadece bedensel görünüme ya da güç gösterisine bağlı değildir. Tamamen psikolojik bir süreçtir. Yapmanız gerekenlerden biri yaptıklarınızı karşı tarafın gözleriyle izlemektir. Burada kendinizi tanımak kadar karşı tarafı gözlemlemek büyük sırdır. İyi bir gözlemci olduğunuzda karşı tarafın her zaman neye ihtiyacı olduğunu bilirsiniz. Bunu bir çeşit savaş sanatı gibi düşünün. Elbette iyi niyetli olan bu sanatta karşınızdakinin kalbini fethetmek ve onun için vazgeçilmez olmak amacınızdır. İlişkilerde iyi bir gözlemci olmak, kendi iç dünyanızda kendi dertlerinizle boğuşmak yerine başkaları dış dünyaya çevirmeyi önemlidir. İçe dönüklük hemen hepimizin zaman zaman ihtiyaç duyduğu ve sığındığı bir liman. Bir problemi çözerken, mutsuzken, kendimizle ilgili önemli bir karar alırken biraz köşemize çekilmek, sessiz sakin düşünmek isteriz. Ancak ilişkiler söz konusu olduğunda karşı tarafın ihtiyaçlarını, duygularını, düşünceleriyle bir etkileşim halinde oluruz. Zaten ilişkilerin amacı da budur. Karşılıklı bir etkileşim kurmak, paylaşmak, yansıtmak ve bağ kurmak. Vazgeçilmezlik sanatının iki oyuncusu vardır: siz ve vazgeçilmez olmak istediğiniz kişi. Kendinizi, beklentilerinizi, güçlü ve zayıf yönlerinizi tanımadan yapacağınız hamleler sizi boşluğa düşürebilir. Bu nedenle önce kendilik algınızı güçlendirmeli, kendinizi sıkı bir değerlendirmeden geçirmelisiniz. Burada size cesaret ve berrak bir zihin gerekir. Alışa geldiğiniz ve size yapışan her şeyden soyunmalı Kendinize yeni bir kişilik inşa etmelisiniz. Bir sonraki bölümde buna dair detayları ve bunun yollarını anlatacağım. İkinci mesele kendinizi çözümledikten sonra hedeflediğiniz kişiyi analiz etmektir. Bu kişinin ihtiyaçları nedir? Zaafları, güçlü yönleri nedir? Nelerden etkilenir? Buna benzer noktaları tespit ettikten sonra ise eylem planı devreye girer. Dedektif ve ile yapılan sıkı bir gözlem, her an işinize yarar. Hem kendinizi hem de sevgilinize yeni gözlerle bakmayı öğrenin. Gözlem ne istediğinizi bulmak için size gereklidir. Bir macera peresle mi karşı karşıyasınız, yoksa iflah olmaz bir romantikle mi? Yeni ilişkiden çıkmış ve hala enkazını kaldırmaya çalışan mı ya da deneyimsiz biriyle mi? Her insanın biricikliği şüphe götürülmez. Karakter, kişilik tipleri, mizac, ruh halleri, yaşantılar, tecrübeler. Şimdiki zamanda tüm bunlarla örülü bir halde bulunuruz ve bunlar bizi yeterince karmaşık bir hale getirir. Gözlem karşınızdakinin ilişkiye yaklaşımıyla da sınırlı kalmamalı. Hayata karşı duruşu nedir, nelerden hoşlanır, damak tadı nedir, ne tür kitaplar okur, hangi kokulardan hoşlanır, hobileri var mıdır, en kırılgan tarafı neresidir? Hayattaki hedefleri ve beklentileri nelerdir? Soruları çoğaltabiliriz. Cevaplarsa sizi iz bırakmanız için hazırlayacağınız eylem planına götürür. Her eylem planı kişiye özeldir unutmayın. Kendi cevaplarınıza eğilerek kendi metodunuzu geliştirmeniz bu nedenle önemlidir. Hürrem'in hikayesini şimdi biraz da size bu anlattığım perspektiften analiz edin. Hürrem kendi gibi olabilme gücünü vermişti. Sevdiği adamı hem desteklemiş hem de ruhunu okşamıştı ve tüm bunları yaparken kendi ağırlığını ortaya koyabilmişti. O sıkı bir gözlemciydi. İlk günden itibaren elde edeceğiniz donelerin her biri önemli. Kitapta bulacağınız ipuçları hemen her durumda işinize yarayacak şeyler. Ancak belli durumlarda sezgilerinize yaslanarak kendi formüllerinizi üretebilirsiniz. Hem kendinizi hem de karşınızdaki kişiyi tanıdığınızda nasıl adımlar atacağınızı sezgisel olarak zaten keşfedeceksiniz.